401- Bina. bir başka rivayette, Resulullah ve Vesselam'ın vefatından beri tuğla üzerine tuğla da koymuş değilim der. 402. Bina. Kays İbn-i Ebi Hazım radıyallahu anh anlatıyor. Habba İbn-i Eret radıyallahu anh'e geçmiş olsun ziyaretine geldik. Karnına tam yedi yerden daha vurmuştu. Biz bizden önce gelip geçen arkadaşlarımız var ya, Dünya onların sevaplarından hiçbir şey noksanlaştırmadı. Biz ise onlardan sonra öyle dünyalı erdi ki, koruyacak yer bulamayarak toprağa bina inşaatına yatırdık. Halbuki sıkıntılı dönemde, öyle anlar oldu ki eğer Resulullah Aleyhisselatu Vesselam yasaklamasaydı, ölmeyi temenni edecektik dedi. Bir başka gelişlerimizde, Habbabı kendine ait bir duvar inşa ederken, Görmüştük de şöyle buyurmuştu. Müslüman harcadığı her şey için sevaba erer. Ancak şu inşaat işi hariç. 403. Bina. H. Z. N. S. Allahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki. Nafaka için harcananın hepsi Allah yolunda harcanmış gibidir. Bina için harcanan müstesna. Bunda hayır yoktur. 404. Bina. Yine. Hazreti Enes radıyallahu an anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselam yanında biz olduğumuz halde gezintiye çıktı. Derken, etrafındaki binalara rağmen daha yüksek olduğu için sivrilen bir kubbe görmüştü. Bu da ne diye sordu. Ensardan salancaya ait dendi. Resulullah aleyhissalatü vesselam sükut buyurdu. Ancak binaya karşı içinden hoşnutsuz olmuştu. Bir müddet sonra sahibi geldi. Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve selame cemaatin içinde selam verdi. Resulullah aleyhisselatu ve selam gözünü çevirdi ve selamını almadı. Tekrar tekrar selam verdi ise de aynı şekilde davranarak selamını almadı. Adam anladı ki Resulullah aleyhisselatu ve selam kendisine kızgındır ve yüz çevirmektedir. Durumu arkadaşlarına açarak Allah'a kasem olsun. Resulullah ve Vesselam'ın bakışını iyi bulmuyorum. Hakkımda ne olup bitti? Bilemiyorum da dedi. Kendisine gezinirken kubbeni gördü. Bu kimin dedi? Sana ait olduğunu haber verdik dediler. Adam hemen dönüp kubbesini yıktı. Öyle ki yerle bir etti. Resulullah ve Vesselam bir başka gün yine gezintiye çıktı. Kurbeyi göremeyince... Kurbe ne oldu diye sordu. Kurbe sahibiyle olup biten gelişmeler haber verildi. Bunun üzerine Resulullah Aleyhissalatu ve Selam ki, zaruri olmayan her bina sahibine bir evvalcet buyurdu. 405 bina. Abdullah ibn Amr ibn Asradiyyallahu an anlatıyor. Ben ahşab evim tamiri için çamurlamakla meşguldüm. Resulullah Aleyhissalatu Vesselam bana uğradı ve. Bu da ne ey Abdullah buyurdu. Ben evin tamiriyle meşgulüm dedim. Ölümün gelmesi ve bu evin yıkılmasından daha çabuktur buyurdu. Bir rivayette. Ben emri hakkım gelmesini bunun yıkılmasından daha çabuk görüyorum buyurmuştur. 406 Dina Düken i̇bn Said el-Müzen'i radıyallahu anh, anlatıyor. Yiyecek istemek üzere Resulullah aleyhissalatu vesselama uğradık. Hazreti Ömer radıyallahu anh'e seslenerek, Ey Ömer git, istediklerini ver, emretti. Hazreti Ömer bizi bir odaya çıkardı. Hücresinden anahtarı çıkardı ve kapıyı açtı. 407. Bina, Ebu Hüreyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Yol hususunda ihtilaf ederseniz genişliğini zira yapın. 408. Tefsirden sakınmaya dair, Cünde radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim kitabullah hakkında şahsi rey ile söz ederse, İsabet bile etse hatadadır. Rezin şu ilavede bulunmuştur. Kim rey ile söz eder de hata ederse küfre düşer. 409. Tefsir. i̇bn Abbas radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, kim Kur'an hakkında ilmi dayanmadan söz ederse ateşteki yerini hazırlasın. 410. Tefsir. Yine Tirmizi'nin bir rivayetinde şöyle buyrulmuştur. Benim hakkımda da bildiğiniz dışında sözden kaçınım. Kim bana bile bile yalan nispet ederse ateşteki yerini hazırlasın. Kim de Kur'an hakkında rey ile söz ederse ateşteki yerini hazırlasın. 411. Kur'an'ın faziliyetine dair dil Halis el-Aver anlatıyor. Ku ot, uğramıştım. Gördüm ki halk, zikri terk edip malayan ikonlara dalmış. Konuşuyor. Hazreti Ali Radıyallahu Anh’iye çıkıp durumdan haberdar ettim. Bana. Ne? B S P Ku ot. Doğru mu söylüyorsun? Öyle mi yapıyorlar Ku ot? Dedi. Ben. Ne? B S P Ku ot. Ben Resulullah Aleyhissalatu Vesselam’ın şöyle söylediğini işittim. N-B-S-P kuot, haberiniz olsun bir fitne çıkacak kuot. Ben hemen sordum. N-B-S-P he, kuot, bundan kurtuluş yolu nedir ey Allah'ın Resulü kuot? Buyurdu ki. N-B-S-P kuot, Allah'ın kitabına uyumaktır. Onda sizden önceki milletlerin ahvaliyle ilgili haber, sizden sonra kıyamete kadar gelecek fitneler ve kıyamet ahvaliyle ilgili haberler mevcut. Ayrıca sizin aranızda iman küfür, taat isyan, haram helal vesaire. Nevinden ceyran edecek ahvalinde hükmü var. O, hak ile batılı ayırt eden ölçüdür. Onda her şey ciddidir. Gayesiz bir kelam yoktur. Kim akılsızlık edip, ona inanmaz ve onunla amel etmezse, Allah onu helak eder. Kim onun dışında hidayet ararsa Allah onu saptırır. O Allah'ın sağlam ipidir. O, hikmetli olan zikirdir. O dost doğru yoldur. O, kendine uyan hevaları koymaktan, kendisini kıraat eden velileri iltibastan korur. Alimler ona doyamazlar. Onun çokça tekrarı usanç vermez. Tadını eksiltmez. İnsanı hayretlere düşüren mümtaz yönleri son bulmaz. Tükenmez. O öyle bir kitaptır ki, Cinler işittikleri zaman şöyle demekten kendilerini alamadılar. Kuot, biz, hiç duyulmadık bir kirabet dinledik. Bu doğruya götürmektedir. Biz onun Allah kelamı olduğuna inandık, Kuot. Cin 1. Kim ondan haber getirirse doğru söyler. Kim onunla ederse ücrete mazhar olur. Kim onunla hüküm verirse adaletle hükmeder. Kim ona çağrılırsa, doğru yola çağrılmış olur. Ey güzel. Bu güzel kelimeleri öğren ku 1412 Kur'an'ın Faziliyetine dair Ebu Hüveyrer adı Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki bir grup kitabullah'ı okuyup ondan ders almak üzere Allah'ın evlerinden birinde bir araya gelecek olsalar mutlaka üzerine sekinet iner ve onları Allah'ın rahmeti bürür. Melekler de kanatlarıyla sararlar. Allah onları Yanında bulunan yüce cemaatte anar 413. Kur'an'ın faziletine dair ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam, sizden kim eline döndüğü zaman üç adet yibe, iyi, semiz deve bulmayı istemez diye sordu. Hepimiz isteriz diye cevap verdik. Öyle ise, buyurdu. Kim namazda 3 ayet oksar bu ona. Üç yibi ve semiz deveden daha hayırlıdır 414. Kur'an'ın faziliyetine dair, Ukbettub'u Amir radıyallahu an anlatıyor. Biz sufradayken Resulullah Aleyhissalatu ve selam dışarı çıkarak, hanginiz her gün hiç günah işlemeden ve akrabalık bağlarını da bozmadan tanet veya akike gidip oradan zahmet ve masrafa girmeden iki adet iyi, hör güçlü dişi deve tutup getirmeyi ister diye sordu. Biz, ey Allah'ın Resulü bunu hepimiz isteriz dedik. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, o halde birinizin merçide gidip orada Allah'ın kitabından iki ayeti öğrenmesi ve okuması, kendisi için iki deveden daha hayırlıdır. Üç ayet onun için üç deveden, dört ayet onun için dört deveden ve okunacak ayetler kendi sayılarınca deveden daha hayırlıdır buyurdular. 415. Kur'an'ın faziliyetine dair, İbn-i Mesud radıyallahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhissalatu ve selami dinledim. Şöyle diyordu. Kur'an-ı Kerim'den tek harf okuyana bile bir sevap vardır. Her hasene on misliyle kayda geçer. Elif lam mim bir harftir demiyorum. Aksine elif bir harf. Lam bir harf mim de bir harftir. 416. Kur'an'ın faziliyetine dair. H.Z. Ebu Hübeyir an anlatıyor. Resulullah. Aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Cenab-ı Hak, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir sesle açıktan okuyan bir peygambere kulak verip, sevabı bol kıldığı kadar hiçbir şeye kulak verip mükafat ihsan etmemiştir. 417. Kur'an'ın faziliyetine dair, Buhari'nin bir rivayetinde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmaktadır. Kur'an'ı ni etmeyen bizden değildir. Sahabeden biri, bununla açıktan okumayı kastediyor demiştir. Telgami, Kıraatın hüzünlü ve dokunaklı kılınmasıdır. 418. Kur'an'ın faziliyetine dair, Ebu Umame adıya Allah'u an anlatıyor. Hz Z. Peygamber Aleyhissalatu ve selamin şöyle söylediğini işittim. Allah. Geceleyin Kur'an okuyan bir kula kulak verdiği kadar hiçbir şeye kulak verip dinlemez. Allah'ın rahmeti memazlı olduğu müddetçe kulun başı. Üstüne saçılır. Kullar. Ondan çıktığı andaki kadar hiçbir zaman Allah'a yaklaşmış olmaz. Ebu Nm'ar der ki, ondan tabiriyle Kur'an'dan denmek istenmiştir. 419. Kur'an'ın faziliyetine dair, Ukbe Ibn Amir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam'ı dinledim şöyle diyordu. Kur'an'ı cehren açıktan okuyan, sadakayı açıktan veren gibidir. Kur'an'ı gizlice okuyan, sadakayı gizlice veren gibidir. 420. Kur'an'ın faziliyetine dair i̇bn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Bir adam, ey Allah'ın Resulü, Allah'a hangi amel daha sevimlidir diye sordu. Resulullah aleyhissalatu vesselam, yolculuğu bitirince tekrar yola başlayan cevabını verdi. Yolculuğu bitirip tekrar başlamak nedir diye ikinci sefer sorunca, Kur'an'ı başından sonuna okur. Bitirdikçe yeniden başlar. Cevabını verdi. 421. Kur'anın faziliyetine dair. Ve bu sayı itiradiyallahu an. Anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdular ki. Aziz ve Celil olan Allah diyor ki. Kim Kur'an-ı kedim okuma neşguliyeti sebebiyle benden istemekten geri kalırsa, ben ona isteyenlere verdiğinden fazlasını veririm. 422. Kur'anın faziliyetine dair. Sehni İbn-i Muaz el-Juhani anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kim Kur'an'ı okur ve onunla anal ederse, Kıyamet günü babasına bir taç giydirilir. Bu tacın ışığı, Güneş dünyadaki herhangi bir evde bulunduğu takdirde onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse, Kur'an'la bizzat anal edenin ışığı nasıl olacak? Düşünebiliyor musunuz? 423 Kur'an'ın Faziliyetine dair, H.Z. Ali Allah'u An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Kim Kur'an'ı okur? Ezberler. Helal kıldığı şeyi helal kabul eder. Haram kıldığı şeyi de haram kabul ederse Allah, O kimseyi cennete koyar. Ayrıca hepsine cehennem şart olmuş bulunan ayetinden 10 kişiye şefaat çıkılır. 424. Kur'an'ın faziliyetine dair, Abdullah ibnu i Am ibn-i As radıyallahu anh'a anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Kur'an'ı okuyup ona sahip çıkan kimseye ahirette, oku ve cennetin derecelerine yüksel. Dünyada nasıl ağır ağır okuyor idiysem öyle oku. Zira senin makamın, okuduğun en son ayetin seviyesindedir. Dinlet 425, Kur'an'ın faziliyetine dair, H.Z. Ayşe radıyallahu anh'a anlatıyor. Ve Sürullah, aleyhissalatu ve selam şöyle buyurdu: Kuranda mahir olan hıfzını ve okuyuşunu güzel yapan, sefere denilen Kerim ve muti meleklerle beraber olacaktır. Kur'an kekeleyerek zorlukla okuyana iki cevap vardır. 426. Kur'anın faziliyetine dair üseyt İbn Hudaeddin Allahu anhın anlattığına göre, geceleyin kurma harmanındayken Kurandan Bakara suresini okuyordu. Hemen yakınında da atı bağlıydı. Birden biri atı şahlandı. Bunun üzerine sükut ederek okumayı bıraktı. At da sükunete geldi. Hüseyd tekrar okumaya başlayınca at yine şahlandı. Hüseyd yine sükut edince at da sükunete erdi. Az sonra yine okumaya başlayınca at da şahlanmaya başladı. Oğlu Yahya. Ata yakındı. Ona bir zarar vermesin diye attan uzaklaştırmak için yanına gitti. Bir ara başını göğe kaldırınca bir de ne? Görsün. Gökte şemsiye gibi bir şey ve içerisinde kandilimsi isim var. Sabah olunca koşup gördüklerini Resulullah aleyhisselatu vesselam'a anlattı. Hazreti Peygamber ve vesselam kendisine. O gördüklerin neydi bilir misin diye sordu. Hayır cevabı üzerine açıkladı. Onlar geldi Senin sesine gelmişlerdi. Öyle ki. Sabahleyin herkes onları seyredebilecekti. Çünkü halktan gizlenmeyeceklerdi. 427. Kur'an'ın faziliyetine dair, Elbera Allahu an anlatıyor. Bir Zatkeh suresini okuyordu. Yanında da iki uzun iple bazı olan atı duruyordu. Derken etrafını bir bulut kapladı. Ve bu bulut ona yaklaşmaya başladı. At da bu durumdan huysuzlanmaya, ürükmeye koyuldu sabah olunca adam Resulullah Aleyhissalatu vesselam'a gelip vakayı anlattı. Hazreti Peygamber Aleyhissalatu vesselam ona şu açıklamada bulundu. Bu sekinet idi. Kur'an için inmişti. 428. Kur'an'ın faziletiğine dair Ebu Musa radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki Kur'an okuyan müminin misali portakal gibidir. Kokusu güzel tadı hoştur. Kur'an okumayan miminin misali hurma gibidir. Tadı hoştur fakat kokusu yoktur. Kur'an okuyan facir misali reyhan otu gibidir. Kokusu güzeldir. Tadı acıdır. Kur'an okumayan facirin misali Ebu cehil karpuzu gibidir. Tadı acıdır. Kokusu da yoktur. 429. Kur'an'ın faziliyetine dair H.Z. Osman'da Allahu An anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir. 430. Kur'an'ın faziliyetine dair, i̇bn Abbas radıyallahu An-Hüme anlatıyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki, Hafızasında Kur'an'dan hiç ezber bulunmayan kişi harap olmuş bir ev gibidir. 431. Kur'an'ın faziliyetine dair, Saat ı İbni Ubadir ad-ı Allah'ın anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Kur'an-ı okuyan bir kimse sonradan terk eder ve okumayı unutursa kıyamet günü cüzdanlı olarak Allah'a kavuşur. 432. Kur'an'ın faziliyetine dair, Hz z enes rad-ı Allah'ın an anlatıyor. Resulullah aleyhisselatü ve selam buyurdular ki, Ümmetime verilen ücretler bana arz edildi. Bunlar arasında bir kimsenin mezitten kaldırıp attığı bir köp için verilmiş olanı da vardı. Keza ümmetimin işlediği günahlarda bana arz edildi. Bunlar arasında bir kimsenin düt ilahi olarak öğrenip de sonradan unuttuğu bir sure veya ayet sebebiyle kazandığından daha büyüğünü görmedim. 433. Kur'an'ın faziletine dair İmran İbn Hüseyin Radıyallahu Anhüm'ün anlattığına göre, İmran, Kur'an okuyan, Arkasından da buna bu kabil halktan dünyalık talep eden birisine rastlamıştı. İnna lillahi ve inna ileyhi racim. Deyip arkasından şu açıklamayı yaptı. Heze Peygamber aleyhisselatu vesselamin şöyle söylediğini işittim. Kim Kur'an okursa isteyeceğini Allah'tan istesin. Zira bir takım insanlar zuhur edecek. Onlar Kur'an okuyup, okudukları bu kabilinde halktan dünyalık isteyecekler. 434. Kur'an'ın faziliyetine dair, Süheyb radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve selam buyurdular ki, Kur'an'ın haram kıldığı şeyleri helal addeden kimse Kur'an'a inanmamıştır. 435. Kur'an'ın faziliyetine dair, i̇bn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah ve selam düşman arazisine Kur'an-ı birlikte askeri seferi yasakladı. 436, Fatiha suresi. Ebu Said İbn-i Mualla radıyallahu an anlatıyor. Ben Mescid-i Nebevi'de namaz kılıyordum. Resulullah aleyhissalatu vesselam beni çağırdı. Fakat namazda olduğum için icabet edemedim. Sonra yanına gelerek, Ey Allah'ın Resulü namaz kılıyordum bu sebeple cevap veremedim diye özür beyan ettim. Bana, Allahu u Teala kitabında ey iman edenler, Allah ve Resulü sizi çağırdıkları zaman hemen icabet edin buyurmuyor mu Enfaz? 24 dedi ve arkasından ilave etti. Sen Mescid'den çıkmazdan önce sana Kur'an-ı Kerim'in sevapçığı en büyük suresini öğreteyim mi dedi ve elimden tuttu. Mescid'den çıkacağı sırada ben sana en büyük sureyi öğreteceğim dememiş miydiniz? Dedim. Bana. O sure elhamdülillahi abil alemin ilkine varlardı. Tekrar tekrar okunan 7 ayet es-sebul mesani ve bana verilen yüce Kur'an'dır buyurdu. 437 Fatiha Suresi Ebu Hüseyre radıyallahu an anlatıyor. H. Z. Peygamber aleyhisselatu ve selam İbnu ibnu kabı radıyallahu anh'a uğradı. O namaz kılıyordu. Devamını yukarıdaki gibi aynen kaydetti. Ancak şu ziyade var. Nefsimi kudret elinde tutan zat Zülcelal'e emin ederim ki, Allah, Fatiha'nın bir mislimi ne Tevrat'ta, ne İncil'de ne burada ne de Furkan'da indirmemiştir. O namazlarda tekrarla okunan yedi ayet ve bana ihsan edilen yüce Kur'an'dır. Nisa'yinin yine Ebu Hüreyre'den yaptığı bir rivayette, o Fatiha suresi benimle kulum arasında taksim edilmiştir. Kuluma istediğim erilmiştir. ziyadesi vardır. 438 Fatiha Suresi, İbn-i Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Cibril aleyhisselam, Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselamin yanında otururken yukarıda kapı sesine benzer bir ses işitti. Başını göğe doğru kaldırdı. Cibril aleyhisselam dedi ki, İşte gökten bir kapı açıldı. Bugüne kadar böyle bir kapı asla açılmamıştı. Derken oradan bir melek indi. Cibril aleyhisselam tekrar konuştu. İşte arıza bir melek indi. Şimdiye kadar bu melek hiç inmemişti. Melek selam verdi ve Hazreti Peygamber aleyhissalatu Vesselam'e, Sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar, senden önce başka hiçbir peygambere verilmemişlerdi. Onların biri Fatiha suresi, diğeri de Bakara suresinin son kısmı Onlardan okuduğun her harfe mukadisame mutlaka büyük sevap verecektir, dedi. 439. Fatiha Suresi. Adil İbni Hatim radıyallahu anh anlatıyor. H. Z. Peygamber aleyhisselatü vesselam buyurdular ki, Fatiha'da geçen el-Mağdub aleyhim Allah'ın gazabına uğrayanlar Yahudilerdir. H. Dalil'in sapıtanlar da Hristiyanlardır. 440. Bakara Suresi. Ebu İmame radıyallahu anh buyurdu ki, H. Z. Peygamber ve vesselam'ı işittim. Diyordu ki, Kur'an-ı okuyun. Zira Kur'an, kendini okuyanlara kıyamet günü şefaatçi olarak gelecektir. Zehra Bey'in yani Bakara ve Ali İmran surelerini okuyun. Çünkü onlar kıyamet günü. iki bulut veya iki gölge veya saf tutmuş iki grup kuş gibi gelecek. Okuyucularını müdafaa edeceklerdir. Bakara suresini okuyun. Zira onu okumak berekettir. Terk kimse pişmanlıktır. Onu tahsil etmeye sihirbazlar bazılar muktedir olamazlar. Bir rivayette şu ziyade mevcuttur. Bir rekatta secdeden önce bir kul onu okur. Sonra da Allah'tan bir şey isterse Allah istediğini mutlaka verir. 441 Bakara suresi. Ebuhureyere Rabi Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu ve selam kalabalık bir askerin katıldığı orduyu sefere çıkardı. Askerlere Kur'an okumalarını tembihledi. Ayrıca teker teker görerek her birini Kur'an'dan bildikleri yerleri okumalarını tembihliyordu. Derken sıraya aşça genç birisine gelmişti. Ona, Kur'an'dan sen ne biliyorsun ey falanca? Diye sordu. Genç. Ben. Dedi. Falan falan sureleri ve bir de Bakara suresini biliyorum. Resulullah aleyhisselatu ve selam. Yani sen. Bakarayı biliyor musun diye sordu. Evet cevabı üzerine. Haydi yürü. Seni askerlere komutan tayin ettim dedi. Askerlerin ileri gelenlerinden biri atılıp. Yemin olsun. Bakarayı ezberlememe mani olan şey. Hükümleriyle anal edememek korkusundan başka bir şey değildir. Dedi. Resulullah aleyhissalatu vesselam şu tembihte bulundu. Kur'an'ı öğrenin ve onu okuyun. Kur'an-ı onu öğrenip okuyan ve onunla anal eden kimse için durumunu, içi ağzına kadar mışk dolu bir kutuya benzetebiliriz. Bu her tarafa koku meşreder. Kur'an'ın öğrendiği halde, ezberinde olmasına rağmen okumayıp yatan kimse de ağzı sıkıca bağlanmış. Hiç koku meşretmeyen mışk gibidir. 442 Bakara Suresi, Mevvat İbnu Seman anlatıyor. Resulullah ve Vesselam'ın şöyle söylediğini, İşittim. Kıyamet günü Kur'an-ı Kerim de ona dünyadayken sahip çıkıp onunla anal edenler getirilirler. Bu gelişte, Bakara ve Ali İmran sureleri Kur'an-ı Kerim'in önünde yer alırlar. Resulullah aleyhissalatu vesselam bu iki sure için üç teşbihte bulundu ki, bir daha onları unutmadım. Şöyle demişti. Onlar sanki iki bulut veya aralarında nur ve aydınlık olan iki siyah gölgelik veya sahiplerini müdafaa vaziyeti almış saflar halinde iki kuş sürüsü gibidirler. 443 Bakara Suresi. Ebu Hüreyer eradiy Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam buyurdu ki: Evlerinizi kabirlere çevirmeyin. İçerisinde Bakara Suresi okunan evden şeytan kaçar. 444 Bakara Suresi. Müslimin bir rivayetinde yukarıdaki hadise şu ziyade yapılmıştır. Resulullah aleyhissalatu ve selam buyurdu ki, Sizden biri mescidde namaz bitirdi mi? Namazından evine de bir pay ayırsın. Zira cenab Hak namazlarından evine de hayır yaratacaktır. 445 Bakara Suresi i̇bn Mesud adıya Allah'u an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu ve selam şöyle buyurdular. Bakara Suresi'nin sonundaki iki ayeti geceleyin kim okursa o iki ayet ona kerafi gelir. 446 Bakara Suresi. Numan bin Beşir radıyallahu anhuma anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki Allah Arıs ve Cemavat'ın yaratmazdan 2000 yıl önce bir kitap yazdı. O kitaptan iki ayet indirip onlarla Bakara Suresi'ni sona erdirdi. Bu iki ayet bir evde üç gece okunduğumu artık şeytan ona yaklaşamaz. 447 Bakara Suresi Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah ve vesselam buyurdular ki, Beni İsrail'e kapıdan secde ederek girin ve dileğimiz günahlarımızın dökülmesidir değil. Ta hatalarınız bağışlansın Bakara 58 denildi. Ama onlar emri değiştirdiler De kapıdan kıçları üzerine sürünerek girdiler ve kılın içinde bir tane dediler. 448 Bakara Suresi Amir İbn-i Rebi'a an anlatıyor. Biz karanlık bir gecede Resulullah Aleyhissalatu ve selam ile birlikte bir seferde idik. Kıble istikametini bilemedik. Herkes kendi istikametine yönelerek namazını kıldı. Sabah olunca durumu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a açtık. Bunun üzerine şu ayet indi. Nereye yönelirseniz Allah'ın yönü orasıdır Bakara. 115-449 Bakara Suresi H.Z. Enes Radıyallahu An anlatıyor. Ömer İbn-i Hattab Radıyallahu An Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a hitap ederek, Ey Allah'ın Resulü tavaftan sonra kılınan iki rekatı makamın gerisinde kılsak daha iyi olmaz mı diye bir temennize bulunmuştur. Hemen şu ayet nazil oldu. İbrahim'in makamını namazgah yapın. Bakara 125-450 Bakara Suresi Elbera i̇bn Azib Azim Allahu anh buyurdular ki Resulullah aleyhissalatu selam Medine'ye gelince Önce Ensardan olan Eczadının veya Dayılarının yanına indi. O zaman namazlarını 16 ve 17 ay boyunca Beytül Makdis'e doğru kıldı. Ancak kıblenin kabeye doğru olmasını arzuluyordu. Kabeye doğru kıldığı ilk namaz da ikindi namazı idi. Bu namazı Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'la birlikte ashabtan bir grup kimse kılmıştı. Bu namazı kılanlardan, gidi, oradan ayrılınca bir mescide rastladı. Cemaati namaz kılıyordu ve tam lükûh halindeydiler. adam halindeydiler. Şehadet ederim ki Hazreti Peygamber aleyhisselatu ve Selamle ile doğru namaz kıldık dedi. Cemaat oldukları yerde kabreye yöneldiler. Müslümanların Beytul Makdise doğru namaz kılmaları Yahudileri memnun ediyordu. Yüzler kabreye doğru yönelince Yahudiler bundan hiç memnun kalmadılar. Arkadan hemen şu mealdeki ayet nazil oldu. Yüzünü göğe çevirip durduğunu görüyoruz. Bakara 144 Beyinsiz Yahudiler dedikoduya başladılar. Uya geldikleri kıbleyi niye değiştirdiler? De ki, Doğu da Batı da Allah'ındır. Allah dilediğini doğru yola hidayet eder. Bakara 144-451 Bakara Suresi Müslim ve Ebu Davud'un Enes Allah'u Amten rivayet ettikleri bir diğer Hadis şöyledir. Onlar Beytul Maktis'e doğru yönelmiş halde, sabah namazının rükulundayken, Beni selemeden bir adam kendilerine uğradı ve kıble istikameti kabreye çevrildi dedi. Bu sözünü iki kere tekrar ettik. Cemaat iken kabreye yöneldiler. 452 Bakara Suresi İbni Abbas radıyallahu an anlatıyor. Ayet-i emriyle Hazreti Peygamber aleyhisselatu vesselam kıbleyi kabreye yöneltince Müslümanlar sordular. Ey Allah'ın Resulü! Beytül Makdis'e yönelerek namaz kılmış ve şimdi ölmüş olan kardeşlerimizin namazları ne olacak? Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti indirdi. Senin yöneldiğin istikameti, peygambere uyanları, cayanlardan ayırt etmek için kıble yaptık. Doğrusu Allah'ın yola koyduğu kimselerden başkasına bu ağır bir şeydir. Allah imanlarınızı ibadetlerinizi boşa çıkaracak değildir. Bakara 143-453 Bakara Suresi e bu sayede itibaren Allahu an anlatıyor. Hz. Peygamber Aleyhissalatu vesselam buyurdular ki: Kıyamet günü Hazreti Nuh Aleyhisselam ve ümmeti gelir. Cenab-ı Hakk ona: Tebliğ ettin. Dini duyurdun mu? diye sorar. Nuh Aleyhisselam: Evet. Ey Rabbim diye cevap verir. Rabbitala bu sefer ümmetine sorar. Nuh aleyhisselatu ve selam size tebliğ etmiş miydi? Hayır bize peygamber gelmedi derler. Rabb-i Hazreti Nuh aleyhisselatu ve selama yönelerek, söylediğin şey hususunda sana kim şahidlik edecek diye sorar. Nuh aleyhisselam Muhammed aleyhisselatu ve selam ve ümmeti der ve Muhammed aleyhisselatu ve selamin ümmeti, Nuh da bulundu diye şehadette bulunur. Bu duruma şu ayet işaret eder. Biz böylece sizleri vasat bir ümmet kıldık. Ta ki insanlara karşı şahitler olasınız Bakara. 143-454 Bakara Suresi Tirmizli'nin rivayetinde şu ziyade vardır. Nuh Kavmi, bize ne bir korkutucu, ne de başka biri. Hiç kimse gelmedi derler. 455 Bakara Suresi Urre İbn-i Zübeyir Allahu an anlatıyor. He ve Ayşe Allahu anha'ya şu mealdeki ayet hakkında sordum. Şüphesiz ki Safa ile Merve Allah'ın şehrlerindendir. Kim kabe'yi haçbıca eder veya umre yaparsa, bu ikisini de tavaf etmesinde bir beis yoktur. Bakara 158 Dedim ki, Kasem olsun ayetten Safa ve Merve'yi tavaf etmeyenlere de bir günah yoktur. Mana sıçmaktadır bana dedi. Ki, Ey kız kardeşim oğlu söylediğin ne kadar çirkin. Ayetin, senin teyil ettiğin manada olması için, onları tavaf etmeyeni herhangi bir günah terettüp etmez şeklinde olmalıydı. Halbuki ayet ensar hakkında inmiştir. Bunlar Müslüman olmazdan önce, müşerlerdeki azgın minata tapınıyorlar. Ona terbiye getiriyorlardı. Minata terbiye getirenler, Safa ile Merve arasında tavaf etmekten çekiniyorlardı. Bunun üzerine Cenab-ı Hak. Safa ve Merve Allah'ın şiha elindendir. Ayetini indirdi. Âişe Allahu anha şunu da söyledi. Resulullah aleyhissalatu vesselam Safa ile Merve arasında tavafta bulunmayı sünnet kıldı. Bunu terk etmek kimseye caiz olmaz. Zühri der ki, Ebu Bekir İbni Abdirrahman'a bu hadisi haber verdim. Bana şunu söyledi. Ben bu bilgiyi ihadesi duymamıştım. Ben alimlerden bazılarını dinledim şöyle diyorlardı. H. Z. Ayşe'nin menat için terbiye getirenlerden haber verdikleri dışında kalan halkın tamamı Safa ve Merve'yi tavaf ediyorlardı. Ne zaman ki Cenab-ı Hakk Kur'an-ı Kerim'de tavafından bahsedip Safa ve Merve'den söz etmeyince. Ey Allah'ın Resulü! Biz Safa ve Merve'yi tavaf ediyorduk. Halbuki cenab Hak Hakk'a benim tavafını emrediyor. Safa ve Merve'den bahsetmiyor. Safa ve Merve'yi tavaf etmemizde bize bir mahzur var mı dediler. Bunun üzerine Cenab-ı Hak. Safa ve Merve Allah'ın şiha elindendir. Öyleyse kim Beytullah'a hac yapar veya umre ziyaretinde bulunursa Safa ve Merve'yi de tavaf etmesinde bir günah yoktur. Ayetini indirdi. Ebu Bekir Abdurrahman der ki, Ben bu ayetin yukarıda zikredilen her iki grup hakkında da inmiş olduğunu görüyorum. Yani, hem cahiliye devrinde Safa ve Merve'yi tavaftan çekinenler hakkında inmiştir. Hem de öncekileri tavaf ettikleri halde, İslam'dan sonra Allah'ın kabe'yi tavaf etmeyi emretmiş olmasına rağmen Safa ve Merve'yi zikretmemiş olması sebebiyle bunları tavaftan çekinenler hakkında inmiştir. Safa ve Merve'nin de Kur'an'da zikri kabe'yi tavaf emrinden sonra gelmiştir. 456 Bakara Suresi Buhari ve Müslim'den gelen bir rivayette şöyle denir. Ancak, Müslüman olmazdan önce Ensar ve bunlarla birlikte Gazsan, Menat için terliyede bulunurlar. Safa ile Merve arasında tavaftan çekindilerdi. Bu davranış onlara ecdat ya da bir adet idi. Menat için ihrama giren Safa ile Merve arasında tavaftı yapmazdı. Müslüman olunca bu hususta Hz. Peygamber Aleyhissalatu ve selame sordular. Bunun üzerine Cenab-ı Hak, Safa ve Merve Allah'ın şiha elindendir. Ayetini indirdi. 457 Bakara Suresi Hücahit, İbni Abbas radıyallahu anhümatan rivayet ettiğine göre şunu anlatmıştır. Beni İsrail'de kısas vardı. Fakat diyet yoktu. Cenab-ı Hak Muhammed ümmetine şöyle buyurdu. Öldürülenme hususunda size kısas farz kılınmıştır. Hür hür ile, köle köle ile, Kadın kadın ile kısaf edilir. Öldüren ölenin kardeşi tarafından affedilmişse kendisini örde uymak ve affedene güzellikle diyet ödemek gerekir Bakara 178. Buradaki asıl maksat amdan öldürmelerde kişinin diyet almayı kabul etmesidir. Örfe uymak ve affedene güzellikle ödemek e dilince bundan maksat mağdur tarafın örfe uygun miktarda bir diyet istenmesi öbürünün de bunu güzellikle ödemesidir. Ayetin devamındaki bu Rabbinizden bir hafifletme ve bir rahmettir ibaresi de sizden öncekilere farz kılınanlarda olmayan bir hafifletme demektir. Çünkü onlara diyet imkanı tanınmamıştır. Ayetin son kısmı olan bundan sonra tecavüzde bulunan elim azap vardır ibaresinden diyet almayı kabul etmesine rağmen kan davası güderek katili öldüren kimse kastedilmektedir. 458 Bakara Suresi Atın anlattığına göre, İbn-i Abbas Rabiallahu Amt ayeti okurken dinlemiştir. Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir bakara. 184. İbn-i Abbas Allah'u Amt ayeti okuduktan sonra ilave etti. Bu ayet, oruç tutmaya tahammül edemeyen yaşlı erkek ve yaşlı kadın hakkında mesuh değildir. Onlar da her bir günün orucu yerine. ''Bir fakir doyururlar.'' 459 Bakara Suresi Ebu Davud Merhum'un bir rivayetinde şu ziyade var. İbn Abbas dedi ki, ''Oruca dayanamayanlar, bir düşkünü doyuracak kadar fidye verir.'' Bakara 184 ayeti şu demektir. ''Onlardan kim orucuna mukabil bir fakiri doyuracak kadar fidye vermek isterse fidye verir ve böylece orucunu tutmuş sayılır.'' Cenab-ı Hak buyurmuştur. Kim vacip miktardan daha fazla fidye verirse bu kendisi için daha hayırlı olur. Orucu yiyip de fidye vermek yerine bizzat tutmanız daha hayırlıdır. Bakara 184 Sonra Cenab-ı Hak şöyle buyurdu. Sizden kim Ramazan ayına ulaşırsa orucu tutsun. Kim de hasta olur veya yolcu bulunursa yediği miktarda başka günlerde oruç tutar. 460 Bakara Suresi Yine Ebu Davudun bir. Başka rivayetinde şöyle denmektedir. Ramazan'da orucu yiyip fidye ödemeye ruhsat veren ayet hamile ve emzikli kadınlar için sabittir. Mesuh değildir. Nisaide rivayet şöyledir. Orucu tutmaya dayanamayanlar orucu kendilerine tahammül edilmez bir meşakkat addedenler için bir yoksula yetecek kadar fidye gerekir. Ayetin kim de hayır düşünerek bir fakire yetecek miktardan fazlasını verirse hükmü mensuh değildir. Bu onun için daha hayırlıdır. Fidye vermektense oruç, tutmanız daha hayırlıdır. Ayetteki ruhsat, orucu takat getiremeyen veya şifasız hastalığa yakalananlar içindir. 461 Bakara Suresi, Selamet-i Mül-Ekbar anlatıyor. Oruca takat getiremeyenler, bir fakire yetecek kadar fidye vermesi gerekir. Ayeti indiği zaman orucu yiyip fidye verenler, vardı. Bu hal bir takip ayetin inmesine kadar devam etti. Bu ayet öncekini nesletti. Yani asıl hüküm şudur. Kim Ramazan ayında hazır bulunursa orucunu tutsun. 462 Bakara Suresi i̇bn Ömer Radıyallahu anh Maden Rivayete göre oruca gücü yetmeyenin fidye vermesi gereğini beyan eden ayeti Fidyetün ta'a mesakine şeklinde yani fakirlerin yiyeceği kadar fidye okudu ve bu ayetin mensuh olduğunu söyledi. 463 Bakara Suresi Numan İbn-i Beşir radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu selam buyurdular ki, Dua, ibadettir. Sonra şu ayeti okudu. Rabbimiz, bana dua edin ki size icabet edeyim. Bana ibadet etmeyi büyüklüklerine yediremeyenler var ya, alçalmış ve hakir olarak cehenneme gireceklerdir buyurmuşlardır. Mümin 69-464 Bakara Suresi Rezim şu ilave rivayeti kaydetti. Resulullah aleyhissalatü vesselamın ashabı adı Allah'u anhum ecmain sordular. Rabbimiz yakın mıdır? Biz ona hafif sesle hitap edelim. Uzaksa yüksek sesle taleplerimizi söyleyelim. Bunun üzerine şu ayet indi. Kullarım sana benden sorarlarsa. Söyle ki ben yakınım. Dua edenin duasına. Bana dua ettiği takdirde icabet ederim bakara. 186-465 Bakara Suresi Bera Allahu an Anlatıyor. Ramazan orucu farz kılındığı vakit Müslümanlar ay boyu kadınlara temas etmezlerdi. Bazı kimseler bu meselede nefislerine itimat edemiyorlardı. Bunun üzerine şu nealdeki ayet nazil oldu. Allah nefsinize güveneceğinizi biliyordu. Bu sebeple tevbenizi kabul edip sizi affetti. Bakara 187 466 Bakara Suresi, Buhari, Ebu Davud ve Tirmizi'nin bir rivayetinde de şöyle gelmiştir. Ashabı Muhammed ve Vesselam'in başlangıçta durumu şöyleydi. Bir kimse oruçlu iken, iftar vakti gelince, iftarını açmadan uyuyacak olsa, artık o gece yemediği gibi ertesi günü de yiyemez. O günün akşamına kadar beklerdi. Kays İbn-i Tırma El Allahu radıyallahu oruçlu olduğu bir günde iftar vakti gelince hanımına gelerek yiyecek bir şey olup olmadığını sordu. Kadın. Hayır. Yok ancak bekle. Sana yiyecek arayayım dedi. Kays. Gün boyu çalışan birisiydi. Beklerken uyuyakaldı. Hanımı gelince baktı ki uyuyor. Eyvah mahrum kaldın. Yiyemeyeceksin diye eseflerdi. Ertesi gün. Öğleye doğru kaysı radıyallahu an açlıktan baygın düştü. Durumu Resulullah aleyhissalatu. Ve anlattılar. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Oruç tuttuğunuz günlerin gecesi kadınlarınıza yaklaşmanız size helal kılındı. Bakara 187 Buna Müslümanlar sevkalede sevindiler. Arkadan tam yerinde beyaz iplik. Siyah iplikten sizce ayırt edilinceye kadar yiyin. İçin, Râli der ki, bu ayet, Kays i̇bn Amr hakkında nazil olmuştur. 467 Bakara Suresi, Sehni İbn-i Sa'da Allahu an anlatıyor e, beyaz iplik siyah iplikten, sizce ayrılıncaya kadar giyin için ayeti indiği zaman tam yerinde kelimeleri henüz nazil olmamıştı. Bir kısım insanlar oruç tutacakları zaman ayaklarına siyah ve beyaz iplik bağlar. Bunlar görülünceye kadar yiyip içmeye devam ederlerdi. Bunun üzerine Cenabı Hak tam yerinde kelimelerini imzal, buyurdu. O zaman herkes anladı ki burada beyaz ve siyah ipliklerden maksat gündüzle gece imiş. 468 Bakara Suresi Beş kitapta da gelen bir başka rivayet şöyle. Adil İbnu Hakim radıyallahu anh biri siyah, biri beyaz iki köstek bağı aldı. Bir yere bunlara baktı fakat biri diğerinden ayrılmıyordu. Sabah olunca durumu Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a şöyle bildirdi. Yastığımın altına biri siyah biri beyaz iki iplik koydum. Resulullah ve Vesselam ona takıldı. Beyaz iplikle siyah iplik senin yastığının altında iseler yastığın çok geniş olmalı. 469 Bakara Suresi Adi'nin bir başka rivayeti şöyledir. Resulullah ve Vesselam'a. Ey Allah'ın Resulü! Ayette geçen beyaz ipliğin siyah iplikten ayrılması nedir? Bunlar. İki iplik değil mi diye sordum da bana. İki ipliğe baktım. sen gerçekten kalın enfilsin dedi ve şu açıklamayı yaptı. Hayır iki iplik değil. Onun biri gecenin karanlığı. Diğeri de gündüzün beyazlığıdır. 470 Bakara Suresi. Berar adıya Allah'u an anlatıyor. Ensar haç yapıp da döndükleri zaman evlerine kapılarından girmezlerdi. Onlardan biri haç dönüşü kapıdan evine girdi. Fakat hemşehrileri onu bu davranışı sebebiyle kınadılar. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. İyilik. Evleri arkasından gitmeniz değildir. Kötülükten sakınan kimsenin ameli iyidir. Evlere kapılarından girir bakara. 189-471 Bakara Suresi Hüzeysel Allahu An Allah yolunda infak edin. Kendinizi ellerinizle tehlikeye atmayın. İhsanda bulunun. Allah ihsan. Edenleri sever Bakara. 195-i ayetle ilgili olarak demiştir ki, bu ayet infak ile alakalı olarak nazil oldu. 472 Bakara Suresi Esrem İbni İmran anlatıyor. Medine'den Gaze için yola çıktık. Niyetimiz İstanbul'du. Cemaatin başında Abdurrahman İbni Halid İbni Meylik vardı. Rum askerleri sırtlarını şehrin surlarına yaslamış müdafaa da idiler. Bizden biri tek başına düşmana saldırıya geçti. Halk! Dur! Dur! La ilahe illallah! Eliyle kendini tehlikeye atıyor diye bağırıştılar. Ebu Eyüp el Ensari Hazretleri Allahu An atılarak, Ey Ensar topluluğu! Bu ayet bizim hakkımıza indi. Cenab-ı Hak, Resulullah Aleyhissalatu ve seleme yardım edip, İslam galiba çalınca biz, artık işlerimizin başında kalıp, onları yoluna koyalım dedik. Bunun üzerine Allah'u, Ka'la bu ayeti indirdi. Yani ellerimizle kendimizi tehlikeye atmak demek malın mülkün başında kalıp onları düzene koymak için cehadı terk etmektir. 473 Bakara Suresi Abdullah İbn-i Makıl An anlatıyor. Kab İbn-i Ucret Abiyallahu An oruçtan yahut sadakadan yahut kurbandan bir fidye lazımdır 196 mealindeki ayetten sordum. Dedi ki, Başımda dikler kaynaştığı halde Resulullah Aleyhisselatu Vesselam'a götürüldüm. Beni görünce, meşakkatin, bu gördüğüm dereceye ulaşacağını zannetmezdim. Bir koyun bulabilecek misin dedi. Hayır cevabını verdi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. İçinizde hasta olan veya başından rahatsız varsa fidye olarak ya oruç tutması, ya sadaka vermesi ya da kurban kesmesi gerekir. Bakara 196 Surelullah Aleyhissalatu ve selam 3 gün oruç tut veya her fakire yarım sa yiyecek vermek suretiyle 6 fakiri doyur. Başını tıraş etsiledi. Bu ayet hastaten benim hakkımda nazil oldu. Ancak umumen hepimize şamildir. 474 Bakara Suresi. Bu İmam-ı Etke anlatıyor. Ben hac sırasında ücret mukabila hizmet veren birisiydim. Bana senin hacıcığın hac sayılmaz dediler. Bilal ve İbn Ömer radıyallahu anh'e rastladım. Ona "Ben hacçı sırasında ücrete hizmet veren birisiyim. Halk bana senin hacıcığın hac sayılmaz diyorlar." dedim. İbn Ömer radıyallahu anh güldü ama girmiyor. Teryiye okumuyor. Tavafta bulunmuyor musun?" dedi. "Hepsini yapıyorum." diye cevap verdim. Cevabım üzerine şu açıklamayı yaptı. Senin hacıcın haçkı sayılır. Nitekim Resulullah aleyhissalatu ve selama bir adam gelmiş. Senin bana sorduğuna yakın şeyler sormuştu. Resulullah aleyhissalatu ve selam sükut buyurdu ve adam'a cevap vermedi. Derken şu ayet nazil oldu. Hacık mevsiminde ticaret yaparak Rabbimizden rızık istemeyinizde bir günah yoktur. Bakara. 198. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu ve selam o adamı çağırtarak ayeti okudu ve haccın Haçkı sayılır buyurdu. 475. Bakara suresi. İmā Abbas rabbi Allahu anhum'a anlatıyor. Bu kaz, meclleme ve zulme caz Yahiliye devrinin panayırları idi. İslam geldiği zaman halk, hac meysiminde ticaret yapmayı günah adeder oldular. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Hac mevsiminde Rabbinizden rızık talep etmenizde sizin için bir günah yoktur. Ayeti İbni. Abbas şu şekilde okudu. 476 Bakara Suresi. Yine İbni Abbas anlatıyor. Yemen ahalisi. Açıkça geliyorlar fakat beraberinde azık almıyorlardı. Biz mütevekkil kimseleriz diyorlardı. Mekke'ye gelince bu davranışlarını halka sordular. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti imza buyurdu. Azıkların. Ancak bilin ki, en hayırlı azık takvadır Bakara. 197-477 Bakara Suresi i̇bn Abbas radıyallahu anhüma anlatıyor. Kişi ihramsız olarak yani Mekke'de ikamet edenler veya umre için gelip, umreden sonra ihramı çıkaranlar Beytullah'ı ziyaret eder. Bu imkan, Açık niyetiyle ihram giymeye kadar devam eder. Arafat'a çıkınca, Kime deve, Sığır veya davardan kurban yeter olmuşsa, Dilediğini kurban eder. Bunlardan biri olmazsa, Ona açıktaki, Üç günün orucu terettüp Eder. Bu günler, Arefe gününden evvel ait olmalıdır. Bu üç günün sonuncu günü Arefe gününe tesadüf ederse, Bunda bir günah yoktur. Sonra Arafat'ta vatfaya gider ikindi namazından akşam karanlığının gelmesine kadar vatfede kalır. i̇bn Abbas anlatmaya üslubu biraz değiştirerek devam ediyor. Sonra Arafat'tan insanlar sökün edince orayı terk etsinler. Topluca geceyi geçirecekleri yere müzlerife gelsinler. Orada Allah'ı topluca zikretsinler. Sabah vakti girmezden önce bilhassa tekbir ve kelili çok yapsınlar sonra buradan da topluca hareket etsinler. Çünkü eskiden beri herkes buradan hareket ederdi. Cenabı Hak. İnsanların toplu olarak sökün ettiği yerden siz de sökün edin. Eski yaptıklarınızdan Allah'a af dileyin. Allah bağışlar ve merhamet eder. Bakara. 199. Şeytan taşlayıncaya kadar akmaya ve çok zikretmeye devam edin buyurmuştur. 478. Bakara Suresi. i̇bn müseyyi anlatıyor. Suheyb de Allahu an muhacir olarak Mekke'den yola çıktı. Kureyş'ten bazıları onu takip etmeye başladılar. Bunun üzerine o da inerek sadığında ne kadar ok varsa hepsini çıkardı. Takipçilere: "Allah'a kasem olsun, oklarımın hepsini atılcıya kadar bana yetişemezsiniz. Sonra evimde durdukça bıçığımı kullanacağım. Eğer dilerseniz size Mekke'de toprağa gömdüğüm malın yerini söyleyeyim." Bu kabilinde siz beni serbest bırakın. Yoluma devam edeyim dedi. Takipçiler teklifini kabul ettiler. O da sağ salim yoluna devam etti. Resulullah ve Vesselam'ın yanına varınca şu ayet nazil oldu. İnsanlardan öyle kimse de vardır ki Allah'ın rızasını isteyerek nefsini satın alır. Bakara 207 Hazreti Peygamber ve Vesselam Ebu Yahya'nın alışverişi karlı oldu, der ve ayeti kilavet buyurur. Redinin ilavesidir. Bagali ve İbni Kesir tefsirlerinde senetsiz olarak kaydederler. 479 Bakara Suresi İbn Abbas radıyallahu anhüme anlatıyor. Cenabı hakkım Hakk'ın şu sözleri nazil olduğu zaman, yetim rühdüne erinceye kadar, onun malına o en güzel olanından başka bir surette yaklaşmayın. Keza yetimlerin mallarını haksız ve haram olarak yiyenler kadınlarını ancak bir ateş yemiş olurlar. Onlar çılgın bir ateşe gireceklerdir. Nisa 10 yanında yetim bulunanlar hemen gidip yetimlerin yiyeceğini ve içeceğini kendilerinin yiyip içeceklerinden ayırdılar. Yetime ait yiyecek ve içeceklerden bir şey artsa ona. Dokunulmuyor. Yiyinceye veya kokuşup bozuluncaya kadar saklanıyordu. Bu hal, bir kısım üskülatlara sebep oldu. Durum Resulullah aleyhissalatu ve çeleme arz edildi. Bunun üzerine şu ayet nazil oldu. Sana yetimleri sorarlar. De ki, onları faydalı ve iyi bir hale getirmek hayırlıdır. Şehit kendileriyle bir arada yaşarsanız onlar sizin kardeşlerinizdir. Bakara 220 Bu ayet üzerine yetimlerin yiyeceklerini ve içeceklerini kendi yiyecek ve içeceklerine karıştırdılar. 480 Bakara Suresi Nafi anlatıyor i̇bn Ömer Ömer radıyallahu anhüme Kur'an okuduğu zaman, okuma işinden çıkıncaya kadar hiç konuşmazdı. Bir gün ben Musaf'ı yüzümden takip ediverdim. O da ezberden Bakara suresini okudu. Bir ayete gelince bana, bu ayet ne hakkında indi biliyor musun diye sordu. Ben hayır deyince, şu, şu mesele için diye açıkladı. Sonra okumaya devam etti. 481 Bakara suresi Cabir Allahu an anlatıyor. Yahudiler, kadını arka istitametinden temas edilirse çocuk şaşı doğar derlerdi. Bunun üzerine, Kadınlarınız sizin evlat yetiştiren tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi gelin. Ayetin azil oldu. Bakara 223-482 Bakara Suresi İbn-i Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Hz Ömer radıyallahu an. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a gelerek, Ey Allah'ın Resulü oldum. buyurdu. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, Niye mahvoldun ne var, diye sorunca açıkladı. Bu gezebin elimi ters çevirdim, arka can yanaştım. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir cevap vermedi. Cenab-ı Hakk Peygamberine şu ayeti vahyetti. Kadınlarınız sizin tarlalarınızdır. ''Tarlanıza istediğiniz gibi gelin, dübüründen ve hayır halinde temastan kaçınmak şartıyla önden, arkadan, nasıl istersen öyle gel.'' 483 Bakara Suresi, yine i̇bn Abbas radıyallahu an anlatıyor. ''Allah, i̇bn Ömer radıyallahu anh'i mağfiret buyursun.'' Bir hususta yanılmıştı. ''Şu Ensariler putperesti ve ehli kitaptan Yahudilerle birlikte idiler.'' Ensar İslam'dan önce ilim yönüyle Yahudilerin kendilerinden üstün olduklarına inanırlardı. Bu sebeple onların birçok davranışlarını aynen taklit ediyorlardı. Eski tabahas adetlerden biri de kadınlarını tek istikametten yani önce cihetten yanaşılardı. Bu, kadın için de en uygun tarzıdı. Ensar topluluğu, bu adeti de Yahudilerden aynen almıştı. Kureyşliler ise, kadınları hoş olmayan şekilde açarlar. Onlara arka derinden, ön derinden sırt üstü yatmış vaziyette yemeşlardı. Medine'ye muhacır olarak Mekkeliler gelince onlardan bir erkek Medine'li bir kızla evlendi. Erkek, kadına Kureyş usulünce temas etmek istedi. Kadın buna müsaade etmedi. Bizde kadına tek istikametten temas edilir. Sen de öyle yap. Aksi halde bana dokunma dedi. Onların bu ihtilafı büyüdü ve herke duydu. Öyle ki Resulullah Aleyhisselatu ve Selema da intikal etti. Bunun üzerine Cenab-ı Hak şu ayeti inzal buyurdu. Kadınlarınız çocuk yetiştirdiğiniz tarlanızdır. Tarlaya dilediğiniz gibi gelin. Bakara 223 Dilediği gibi den maksat istikamet olarak önlerinden, arkalarından, sırt üstü yatmış olarak. Ancak bu geliş çocuk mahalline olacak. 484. Bakara suresi, Ümmü Sermerabiyallahu anha anlatıyor. Ve Sülullah aleyhissalatu ve selam, kadınlarınız çocuk yetiştirdiğiniz tarlalarınızdır. Tarlana dilediğiniz gibi gelin. Ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdu: Tek yoldan ki o da çocukluğudur olmak kaydıyla dilediğiniz şekilde temas kurun. 485. Bakara suresi, Heze Ayyerabiyallahu anha anlatıyor. Kurandaki. Allah sizi dil alışkanlığı olarak maksatsız yapılan yeminleriniz için mühede etmez. Ayeti kişinin sözünde sıkça kullandığı, vallahi evet, billahi hayır gibi yeminleri için razil oldu. Yukarıdaki metin Buhari'den alınmadır. Hadisi Ebu Davud hem Hazreti Peygamber aleyhissalatu Selam'in sözü olarak hem de Hazreti Ayşe radıyallahu anh'ın sözü olarak iki şekilde rivayet etmiştir. İmam Malik Muhatta da bu hadisle ilgili olarak şunu söyler. Bu mevzuda işittiğimin en güzeli şudur. Ayette geçen vıal, bir kimsenin öyle bildiği için bir şey hakkında yaptığı yemindir. Ancak sonradan, o şeyin, bildiği gibi olmadığını anlar. Bu durumda yaptığı yemin için kefaret gerekmez. Ancak bir kimse de çıkıp, günahkar ve yalancı olduğunu bile bile, Birlerini memnun etmek veya bir malı elde etmek için yemin ederse bu öylesine büyük bir günahtır ki. Bunun kefareti yoktur. 486 Bakara Suresi i̇bn Abbas radıyallahu anhüma Kur'an-ı Kerim'deki kocaları bekleme müddeti içinde barışmak isterlerse onları geri almaya herkesten çok layıktırlar. Bakara 228 ayeti hakkında şunu söyledi. Erkek hanımını 3. Talakla da boşasa hanımını geri almaya herkesten daha çok hak sahibi idi. Ancak bu hüküm, Cenab-ı Hakk'ın şu sözü ile nesledildi. Boşanma iki defadır. Ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır. Bakara 229-487 Bakara Suresi Uretul Güzü Bey Allahu an anlatıyor. Cahiliye devrinde kişi hanımını boşar. İddeti sona ermeden geri almak isterse, Alma hakkına sahipti. Bu şekilde bin kere boşayıp geri dönebilirdi. Bu hal bir adamın şu hadisesine kadar devam etti. Bir gün adam hanımını boşadı ve iddeti dolmak üzereyken hanımını geri aldı. Sonra tekrar boşadı hanımına. Allah'a kasen olsun seni evime almıyorum ve ebediyen başkasına da helal olmayacaksın dedi. Kadın. Bu nasıl olur deyince. Adam. Seni boşuyorum. İddetin dolmadan tekrar geri alacağım ve bu böylece devam edip gidecek dedi. Kadın Hazreti Ayşe Rabb'i Allahu anhaya gitti. Durumu anlattı. Hazreti Ayşe cevap vermedi. Resulullah Aleyhissalatu ve selamı bekledi. Gelince vakayı anlattı. Resulullah Aleyhissalatu vesselam da cevap vermedi. Vahiy bekledi. Cenabı Hak şu ayeti imza buyurdu. Boşama iki defadır ya iyilikle tutma ya da iyilik yaparak bırakmadır. Bakara 229. O günden itibaren insanlar bu yeni talaka yöneldiler. Boşayan da boşamayan da. 488. Bakara Suresi. Makıl İbni Esar'da bir Allah'u an anlatıyor. Benim bir kız kardeşim vardı. Evrenmek için buna müracaat edenler oldu. Fakat kimseye müsbet cevap vermiyordum. Derken amcamın oğlu istedi. Kız kardeşime ona nikahladım. Allah'ın yediği kadar bir müddet beraber yaşadılar. Sonra amcam oğlu onu talakrı ile boşadı. Ancak tekrar almadan terk etti. İddeti tamamlandı. Kız kardeşimle evlenmek isteyenler bana müracaat edince amcam oğlu da müracaat ederek tekrar almak istedi. Kendisine daha önce de çok isteyenler oldu. Kimseye vermedim. Seni hepsine tercih ederek sana verdim. ''Seninle evlendirdim. Sen onu talakrı ile boşadın. Geri alma hakkın olduğu halde terk ettin ve iddeti doldu. Başkaları istemeye gelince, sen de talip oldun. Talebli almak istiyorsun. Allah'a kasem olsun, onu asla sana vermeyeceğim.'' dedim. Michael der ki, ''Bunun üzerine benim hakkımda şu ayet nazil oldu. Kadınları boşadığınız zaman iddetlerini bitirdiler mi?'' Aralarında meşru bir surette anlaştıkları takdirde, artık kendilerini kocalarına nikah etmelerin engel olmayın. Bakara 232, yine makıl davet ediyor. Ayet üzerine, Yeminim için kefarette bulundum ve kız kardeşimi, Eski kocasına nikahladım, Buhari'nin bir rivayetinde şöyle denir. Resulullah aleyhissalatu vesselam makıl çağırdı. Ayeti kendisine tilavet buyurdu. Bunun üzerine o, Müşkül pesenliği bıraktı ve Allah'ın emrine boyun eğdi. 489 Bakara Suresi İbn-i Abbas radıyallahu anhüma Kur'an'ın defak iddeti bekleyen kadınları nikahla isteyeceğinizi çıtlatmanızda üzerinize bir veba yoktur. Bakara 235 ayetinden maksadı. Evlenmeyi arzu eden kişinin ben nikahlanmak istiyorum. Kadına ihtiyacım var. Saliha bir kadına kavuşmak istiyorum demesidir diye açıklamıştır. 490 Bakara Suresi H.Z. Ali Radıyallahu An anlatıyor. Resulullah aleyhissalatu. Ve selam Hendek savaşı sırasında Allah onların evlerini ve kabirlerini ateşle doldursun. Bizim orta davazımıza mani oldular. Güneş batıncaya kadar kılmadık buyurdu. Bir rivayette Bizi Salat Rıvus'ta olan ikindi alık alıkoydular denir. Bir diğer rivayette. Sonra ikindiyi akşamla yatsı arasında kıldık denir. 491 Bakara Suresi. H.Z. Ayşe'nin azadlısı Ebu Yunus anlatıyor. H.Z. Ayşe Rab'i Allah'u Anha. Kendisine bir musaf yazmamı emretti ve dedi ki. Şu ayete gelince bana haber ver. Namazlara ve bilhassa orta namazına devam edin Bakara. 238. Yazarken bu ayete gelince ona haber verdim. Bana şunu imra ettirdi. Namazlara ve orta namazına ve ikindi namazına devam edin de Allah için yalvaranlar olarak eda edin Bakara. 238. Hazreti Ayşe radıyallahu anha. Ben bunu Resulullah'tan işittim dedi. 492. Bakara Suresi. An-ı i̇bn Rafi radıyallahu anlattığına göre. Hz. Hafsa radıyallahu bir musaf yazıyormuş. Hazreti Hafsa radıyallahu an ha kendisinden önceki hadiste Ebû Yunus'tan Hazreti Ayşe'nin talep ettiği hususu aynen talep ettiğini anlatmıştır. 493 Bakara suresi. Şakik İbn Utre, Bela İbn Azib e radıyallahu an hu naklettiğine göre demiştir ki: Önce şu ayet nazil oldu. Namazlara ve bilhasap ikinci namazına devam edin. Resulullah ve selam bunu bize Allah'ın gilediği müddetçe okudu. Sonra Allah bunu sehetti ve şu ayeti indirdi. Namazlara ve bilhassa orta namazına devam edin. Şarkik'in yanında oturmakta olan bir zat kendisine. Öyleyse bu ikindi namazıdır. Bera dedi ki, Ben bu ayeti nasıl nazil olduğunu Allah'ın nasıl nasih ettiğini sana haber verdim. 494 Bakara Suresi İmam Malik Rahime Humullah'e ulaştığına göre Ali İbn-i Ebi Talib Rabiallahu Anhe i̇bn Abbas radıyallahu Anhüma Kur'an'da zikri geçen orta namaz Asalatul da sabah namazı demişlerdir. 495 Bakara Suresi Zeyd İbn-i Sabit ve Hazreti Ayşe radıyallahu Anhüma orta namazı öğlen namazıdır derlerdi. 496 Bakara Suresi Ebu Davud'un Zeyd Allah'u Amih'ten kaydettiğine göre, Hazreti Resulullah Aleyhisselatu Vesselam öğle namazını zevah sonra sonrasıcağın en şiddetli olduğu saatte kılardı. Resulullah ve Vesselam'ın kıldığı namazlar içinde buna en zor derini bu namaz idi. Bunun üzerine, şu ayet nazil oldu. Namazlara ve orta namazına devam edin. Zeyd devamla dedi ki, orta namazı, öğlen namazıdır. Zira bundan önce iki namaz var birisi geceden yatsı, diğeri gündüzden sabah, ondan sonra da iki namaz var biri gündüzden ikindi, diğeri geceden akşam 497. Bakara suresi, Abdullah İbn-i Zübeyir an anlatıyor. H. Z. Osman radıyallahu anha. Bakara suresinde geçen. Sizden zevcelerini geride bırakıp ölecek olanlar eşlerinin kendi evlerinden çıkarılmayarak yılına kadar faidelenmesini bakılmasını vasiyet etsinler. Bakara 240. Ayeti diğer bir ayetle Bakara. 234. Nesledildiği haldeni için bu mensuh ayetiyle kuran kelime yazıyorsunuz diye sordum. Bana şu cevabı verdi. Ey kardeşim oğlan bu ayeti. Terk mi edelim? Bunu mu söylüyorsun? Hayır. Ben hiçbir şeyi yerinden oynatmam. 498 Bakara Suresi Ebu Hüleyr'e Allahu an anlatıyor. H.Z. Peygamber aleyhissalatu vesselam şöyle buyurdular. Her şeyin bir şerefi var. Kur'an-ı Kerim'in şerefesi de Bakara Suresidir. Bu surede bir ayet vardır ki. Kur'an ayetlerinin efendisidir. Ayetül Kürsi. 499 Bakara Suresi Übey İbnü Kafer Bey Allahu an anlatıyor. Resulullah Aleyhissalatu vesselam bana: "Ey Buhari, Allah'ın kitabında, ezberinde bulunan hangi ayetin daha büyük olduğunu biliyor musun?" diye sordu. Ben: "O Allah ki, ondan başka ilah yoktur. O haydır, kayyumdur. Yani diridir, her şeye kıyam sağlayandır." Bakara 225. ki buna Ayetül Kürsi denir." dedim. Gözsüme vurdu ve İlim, sana mübarek olsun ey Ebu Münzir dedi. 500. Bakara Suresi, Ebu Hüreyre radıyallahu an anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam beni Ramazan zekatını muhafazaya tayin etmişti. Derken kıkara bir adam gelerek zahireden avuç avuç almaya başladı. Ben derhal kendisini yakaladım ve seni Resulullah aleyhissalatü vesselama çıkaracağım dedim. Bana. Ben fakir ve muhtaç bir kinseyim. Üstelik üzerimde bakmak zorunda olduğum çoluk çocuk var. İhtiyaçlarım cidden çoktur. Şiddetlidir dedi. Ben de onu salıverdim. Sabah olunca Hz. Peygamber aleyhissalatu vesselam ey Ebu Hüreyre. Dün akşamki esirini ne yaptın? Diye sordu. Ben, ey Allah'ın Resulü. Bana şiddetli ihtiyacından ve çoluk çocuktan dert yandı. Bunun üzerine ona acıyarak salıverdim. Dedim. Resulullah aleyhissalatu. Ve selam ama o sana muhakkak yalan söyledi. Haberin olsun. O tekrar gelecek. Buyurdu. Bu sözünden anladım ki, herif tekrar gelecek. Dimaen aleyh onu beklemeye başladım. Derken yine geldi ve zahireden avuçlamaya başladı. Ben de derhal yakaladım ve, seni mutlaka Resulullah ve Vesselam'a çıkaracağım dedim. Yine yalvararak. Beni bırak. Gerçekten çok muhtacım. Üzerimde çoluk çocuk var. Bir daha yapmam dedi. Ben yine acılım vesalı verdim. Ertesi gün Resulullah Aleyhisselatu Vesselam ey Ebu Hüreyre, Dün geceki esirini ne yaptın? Diye sordu. Ben ey Allah'ın Resulü. Bana ihtiyacından çoluk çocuğundan dert yandı. Ben de acıdım ve salıverdim. Dedim. Ama dedi. Resulullah. O yalan söyledi fakat yine gelecek. Üçüncü sefer yine gözetledim. Yine geldi ve zahir eden avuç avuç almaya başladı. Onu yine yakalayıp. Seni mutlaka Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselame götüreceğim. Bu üçüncü gelişin. Üstelik sıkılmadan başka gelmeyeceğim deyip yine de geliyorsun. Dedim. Yine bana rica ederek şöyle söyledi. Bırak beni. Sana birkaç kelime öğreteyim de Allah onlarla sana fayda ulaştırsın. Ben, nedir bu kelimeler söyle. Dedim. Bana dedi ki, yatağa girdin Ayetül ül sonuna kadar oku. Bunu yaparsan Allah senin üzerine muhafız bir melek diker. Sabah oluncaya kadar sana şeytan yaklaşamaz dedi. Ben yine acıldım ve serbest bıraktım. Sabah oldu. ''Resulullah aleyhissalatu vesselam, dün akşamki esirini ne yaptın?'' diye sordu. ''Ben, ey Allah'ın Resulü, bana birkaç kelime öğreteceğini, bunlarla Allah'ın bana faide, İhsan uyuracağını söyledi. Ben de kendisini yine serbest bıraktım.'' dedim. ''Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam neymiş onlar?'' dedi. ''Ben, efendim?'' Döşeğine uzandığın vakit ayet-ül başından sonuna kadar oku. Bunu okursan Allah'ın koyacağı bir muhafız üzerinden eksik olmaz ve sabaha kadar şeytan sana yaklaşmaz. Dedi. Cevabını verdim. Resulullah aleyhissalatu vesselam bunun üzerine. Bak hele o koyu bir yalancı olduğu halde. Bu sefer doğru söylemiş. Ey Ebu Hüreyre. Üç gecedir kiminle konuştuğunu biliyor musun dedi. Ben. Hayır. Cevabını verdim. O bir şeytandı buyurdular.